Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır.